Birinci Tarrik Arap kavmi, marifsiz, bedevi bir millet idi. Muhitleri de onlar gibi bedevi bir muhit idi. Divanları şiir idi, yani medar iftihar olan hallerini şiir ile kaydu muhafaza ederlerdi. İlimleri belagat idi, medar iftiharları fesaat idi. Sâir kavimlerden fazla bir zekaya malik idiler. Başka insanlara nispeten cevval fikirleri vardı. İşte Arap kavmi böyle bir vaziyetteyken, ve zihinleri de bahar çiçekleri gibi yeni yeni açılmaya başlarken birdenbire Kur'an-ı Azim-i Şan yüksek belagatı ile harika fesahati ile meleyâlâdan yeryüzüne indi. Arapların medar iftiharları ve timsâli belagatları olan ve bilhassa Kâbe duvarında teşhir edilmek üzere altın suyu ile yazılmış Muallakatü Seb'a unvanı ile anılan en meşhur ediplerin, en velî ve en fasî eserlerini iftihar listesinden sildirdi. Mahaza Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam Kur'an'la muarazaya ve Kur'an'a bir nazire yapılmasına onları şiddetle davet etmekten geri durmuyordu. Damarlarına dokunduruyordu. Teçhil ve terzil ediyordu. diyordu. O Hazretin yaptığı böyle şiddetli hücumlara karşı o Ümeray Belagat ve Hükkafe Sefahat unvanıyla anılan Arap edipleri bir kelimeyle dahi mukabelede bulunamadılar. Halbuki Kibru azametleri, enaniyetleri ve göklere kadar çıkan gururları iktizasınca gece gündüz çalışıp Kur'an'a bir nazire yapmalıydiler ki aleme karşı rezil ü rüsvay olmasınlar. Demek bu meselenin uhdesinden gelemediklerinden, yani Kur'an'ın bir benzerini yapmaktan aciz kaldıklarından sükuta mecbur olmuşlardır. İşte onların bu ısrarlı sükütleri acizlerini meydana çıkardı ve bunların acilerinden de Eceazı Kur'an'ın güneşi tulu etmiştir. İkinci Tarik, Kelamların hasiyetlerini, kıymetlerini, meziyetlerini bilip altınlarını bakırından tebrik eden bütün ehli tahkikten, tetkikten, tenkitten, dost ve düşmanlar tarafından Kur'an-ı Kerim sure sure, ayet ayet, kelime kelime mihenk taşına vurularak altından daha bir bakır eseri görülmemiştir. Bu ağır imtihandan sonra Kur'an-ı Azîmuşan'ın ihtiva ettiği mezaya, letaif, hakayıkın hiçbir beşer kelamında bulunmadığına şahadet etmişlerdir. Onların sıdkı şihadetleri şöylece ispat edilebilir. Kur'an'ın insan âleminde yaptığı büyük inkılap ve tebeddül ve şark ve garbı içine alan tesis ettiği din, diyanet ve zamanın geçmesiyle gençlik ve şebabiyetini ve tekerür ettikçe halâvetini muhafaza etmesi gibi harika halleri İnhuve illa Vahyun Yuh'a ayetini okuyup ilan ediyorlar. Üçüncü tarik, belagat imamlarından meşhur cahızın tahkikatına göre, Arap edip ve beliilerinin Hazreti Muhammed aleyhissalatu ve davasını kalem ile iptal etmeye tarife gelmez derecede ihtiyaçları vardı. Ve o Hazrete karşı olan kin, adabet ve inatlarıyla beraber en kolay, en yakın en selim olan kalem ve yazıyla muarazayı terk ve en uzun, en müşkil, en tehlikeli ve şüpheli seyf ve harb ile mukabeleye mecburen iltica ettiler. suret kat'iyede bundan anlaşıldı ki, Kur'an'ın benzerini yapmaktan aciz kalmışlardır. Zira her iki yolun arasındaki farkı bilmeyenlerden değildiler. Binaenaleyh, birinci yol, iptal dava için daha müsait iken, onu terk edip, hem malları hem canları tehlikeye atan başka bir yola sülûk eden ya sefih'tir halbuki Müslüman olduktan sonra siyaset âlemi eline alanlara sefih denilemez veya birinci yola sülûktan kendilerini aciz görmüşlerdir onun için kalem yerine seyfe müracaat etmişlerdir. Sual: Kur'an'a bir nazire yapmak mümkünattan imiş fakat nasılsa yapılmamıştır. Cevap: mümkinattan olmuş olsaydı damarlarına dokundurulanlar behemal muarazayı arzu ederlerdi ve muaraza arzusunda bulunmuş olsaydılar muaraza yapacaklardı çünkü iptali dava için muarazaya ihtiyaçları pek şedid idi. muaraza etmiş olsaydılar gizli kalmazdı tezahür ederdi çünkü tezahürüne rabet çok olduğu gibi esbat dahi çok idi tezahür etseydi alemde şöhret bulurdu şöhret bulmuş olsaydı Müslümanın hezeyanları gibi behem hal tarihte bulunacaktı. Madem ki tarihte bulunmamıştır, demek yapılmamıştır. Madem yapılmamıştır, demek Kur'an mucizedir. Sual: Müslüme füsehay Arap'tan olduğu halde sözleri ne için aleme maskara olmuştur? Cevap: Çünkü onun sözleri bin derece fevkinde bulunan sözlere karşı mukabeleye çıktığından çirkin ve gülünç olmuştur. Evet, güzel bir adam Hz. Yusuf Aleyhisselam ile beraber güzellik imtihanına girerse elbette çirkin ve gülünç olur. Sual: Kur'an-ı Kerim hakkında şek ve şüpheleri olanlar, Kur'an'ın bazı terkip ve kelimeleri güya nahiv ilminin kaidelerine muhalefet etmiş gibi şüphe ika etmişlerdir. Cevap: Bu gibi heriflerin ilminahvin nahvin kaidelerinden haberleri yoktur. Sekkaki'nin dediği gibi efsane ve şeha olan Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Kerim'i uzun uzun zamanlarda tekrar tekrar okuduğu halde o hataların farkında olmamış da bu cahil herifler mi farkında olmuşlardır? Bu hangi akla girer ve hangi kafaya sığar? Sekkaki Miftah'ının sonunda bu gibi cahilleri iyi taşlamıştır. Evet, bir şairin dediği gibi: "Lev kullu kelbin ava el kamtahu hacra" Lem yap fi hadihi al-kurati ahjaru. Her üren kelbin ağzına bir taş atacak olsan dünyada taş kalmaz. Bu ayeti mahkabli ile rabdeden ikinci vecih ise evvelki ayet vakta ki ibadete emretti. Sanki ibadetin keyfiyeti nasıldır diye samiin zihnine bir sual geldi. Kur'an'ın talim ettiği gibi diye cevap verildi. Tekrar Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu nasıl bileceğiz diye ikinci bir suale daha kapı açıldı. Bu suale cevaben "Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna" ile ahir ayetiyle cevap verildi. Demek her iki ayetin arasındaki cihet irtibat bir sual-cevap ve bir alışveriştir. Arkadaş, bu ayetin ihtiva ettiği cümlelerin arasına girelim, bakalım aralarında ne gibi münasebetler vardır. Evet, ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna cümlesi mukadder bir suale cevaptır. Çünkü Kur'an evvelki ayette ibadeti emrettiği vakit acaba ibadeti olan bu emrin Allah'ın emri olup olmadığını nasıl anlayacağız ki imtisal edelim diye bir sual sami'in hatırına geldi. Bu suale cevaben denildi ki: Eğer Kur'an'ın ve dolayısıyla bu emrin Allah'ın emri olduğunda şüpheniz varsa kendinizi tecrübe ediniz ve şüphenizi izale ediniz. Ve ezan, vaktaki ki Kur'an, surenin evvelinde, لَا رَيْبَ huden هُدًا cümlesiyle kendisini sena etti, sonra mü'minlerin medhine, sonra kâfir ve münafıkların zemmine intikal etti, sonra ibadet ve tevhidi emrettikten sonra, surenin başına dönerek, لَا رَيْبَ cümlesini te'kiden, ve كُنْتُمْ fi رَيْبٍ ilâ ahir cümlesini zikretti. Yani, Kur'an şek ve şüphelere mahal değildir. Sizin şüpheleriniz ancak kalplerinizin hastalığından ve taliyatınızın sekametinden neşet ediyor. Evet, gözleri hasta olan güneşin ziyasını inkar eder. Ağzı acı olan tatlı suya acı der. Fettu bi suratim mimmitli, yani Kur'an'ın mislinden bir sure getiriniz. Arkadaş, bu cümleyi wa in kuntum fi raibin cümlesiyle bağlayan in edatı şarttır. Şart edatları daima hararetle ateş gibi biri sebep, diğeri müsebbep iki cümleye dahil olurlar. İlmi nahivce birisine fiilü şart, ikincisine ceza-ü şart denir. Bu iki cümle arasında hararetle ateş arasında olduğu gibi lüzum lazımdır. Halbuki bu iki cümle arasında lüzum görünmüyor. Binaenaleyh ayetin ihtisarı dolayısıyla ortadan kaldırılan cümlelere müracaat lazımdır. Mukadder cümleler ise teşebbetsu, وجب التشبثو, taallamu, ceribu emirleridir. Bunlar sırayla ikincisi birincisine lazımdır. Yani ityan delil getirmek tecrübeye lazımdır. Tecrübe taallüme, taallüm, vücubu teşebbüse, vücubu teşebbüs de teşebbüse, teşebbüs de raybe lazımdır. Demek bu kadar lüzumların takdiri lazımdır ki Kur'an'ın bir mislini getiriniz ile Kur'an'da şüpheniz varsa arasında lüzum tezahür edebilsin. Wad'u şuhadâ'ikum min dûnillâh. Bu cümlenin üç vecihle mahkâbî ile irtibatı vardır. Birinci vecih. Kur'an'a muaraza etmekten zahir olan acizimiz bütün insanların acizini istilzam etmez. Biz yapamadık ama başkaları yapabilirler diye zihinlerine gelen vesveseyi defetmek için Kur'an-ı Kerim bu ayetin lisanıyla, büyüklerinizi, reislerinizi de çağırınız, size yardım etsinler diye onları ilzam etmiştir. İkinci veci, eğer biz muaraza teşebbüsünde bulunsak, bizi destekleyen, müdafaa eden yoktur diye ileri sürdükleri zuğumlarını da reddetmiştir ki, herhangi bir meslek olursa olsun, mutassıpları çoktur, muaraza ettiğiniz takdirde sizi müdafaa eden çok olur diye onları iskât etmiştir. Üçüncü veci Kur'an-ı Kerim sanki onlara istihzaen diyor ki Muhammed Aleyhissalatu vesselam bütün insanlara nübüvvetini tasdik ettirmek için Allah'ından yardım istedi. Allah'ı da Kur'an'ına sikkey-i icazı basarak pek çok insanlara tasdik ettirdi. Sizin âlihelerinizden bir faydeniz varsa siz de onları çağırınız size yardım etsinler. Fe'in lem tefa'alu yani tecrübeden sonra bakınız. Muarazaya kadir olmadığınız takdirde, acziniz zahir olur ve muarazayı da yapmış olmazsınız. وَلَنْ تَفْعَلُوا Yani, mazide yapamadığınız gibi, bundan sonra da kat'iyyete yapamayacaksınız. Binaenaleyh, bizim mazide yapamamamız, istikbalde beşerin yapamamasını istilzam etmez diye izhar ettikleri o bahaneyi de, لَنْ alu ile def etmiştir. Ve aynı zamanda, üç vecihle îcaza işaret yapmıştır. Birinci vecih, gayipten haber vermiştir ve ihbar ettiği gibi de muaraza vakı olmamıştır. Bakınız milyonlarca arabî kitap vardır ve bütün müellifler dost olsun düşman olsun Kur'an'ın üslubunu taklit etmeye fevkalade müstağlak oldukları halde hiçbir müellif hiçbir kitabında Kur'an-ı Kerim'in üslubunu taklit etmeye muvaffak olamamıştır. Sanki Kur'an-ı mucizül beyan nev'un munhasrun fi şahsı yani bir şahısta inhisar etmiş bir nevidir. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim ya bütün kitapların altındadır, bu gülünç bir sözdür veya bütün kitapların fevkinde fevkal kül bir nadiredir. İkinci veci, böyle büyük bir davada ve müşkil bir makamda onların asaplarını tahrik, izzet-i nefislerini kırmak suretiyle yapamayacaksınız diye kat'iyetle verdiği hüküm onun emin, mutmain itimatlı olduğuna bir delildir. Üçüncü vecih, sanki Kur'an-ı Kerim diyor ki, Sizler, fesahatın ümerası ve herkesten ziyade fesahata muhtaç olduğunuz halde, muarazaya kadir olamadınız. Beşer de Kur'an'ın muarazasına kadir olamaz. Ve keza, Kur'an'ın neticesi olan İslamiyete bir nazirenin yapılmasına, zamanı mazi kadir olmadığı gibi, istikbal zamanı da onun mislinden aciz kalacağına bir işarettir. فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي وَقُودُ هَنَّاسُ <لِلْكَافِرِينَ> Yani, kafirlere hazırlanan bir ateşten sakınınız ki, odunu insanlar ile taşlardır. فَتَّقُوا cümlesi, اِنْ لَم cümlesine ceza-u şart olduğu cihetle, aralarında lüzumun bulunması lazımdır. Halbuki muarazanın yapılmaması, ateşten sakınmayı istilzam etmez. Binaenaleyh, İhtisar için ortadan kaldırılan cümlelere müracaat etmekle, bu lüzumu arayıp bulacağız. Şöyle ki, 1- Muarazanın yapılmamasından, Kur'an'ın icazı lazım gelir. 2- Kur'an'ın icazından, Allah'ın kelamı olduğu lazım gelir. 3- Allah'ın kelamı olduğundan, emirlerine imtisal lazım gelir. 4- Emirlerine imtisalden, ibadetin yapılması lazım gelir. 5. İbadetin yapılması ateşe girmemeye vesiledir. İşte bu cümlelerin arasında bulunan lüzumların silsilesinden fettaku ile in lem alû arasındaki o gizli lüzum tezahür eder ve bu yapılan icaz ve ihtisardan ijazın bir şuaı meydana gelir. Elleti vakudu'hennas vel hijara. Kur'an-ı Kerim onları fettakun nar cümlesiyle tehdit ettikten sonra Nar kelimesinin bu cümleyle ile ile de, o tehdidi tekit ve teşdid etmiştir. Zira, odunu insanlar ile taşlar olan bir ateşin heybeti, dehşeti ve havfı daha şediddir. Ve keza, bu cümleyle sanemlere ibadet yapanları zecrümen etmeye işaret yapılmıştır. Şöyle ki, Ey insanlar! Allah'ın emirlerine imtisal etmeyip, bilhassa taşlara ve camit şeylere ibadet yaparsanız, Muhakkak biliniz ki tapanlar ile taptıkları şeyleri yiyip yutacak bir ateşe gireceksiniz. O aydett lil kafiriyiin. Bu cümle, Feteku ile illem tef alû cümleleri arasındaki lüzumu izah eder ve kararlaştırır. Yani şu ateş azabı Kur'an'a imtisal etmeyen kafirlere hazırlanmıştır. Hem bu ateş, tufan ve musibetler gibi iyi kötü bütün insanlara şamil musibetlerden değildir. Ancak bu musibeti celbeden küfürdür. Bu beladan kurtuluş çaresi ancak Kur'an-ı Kerim'e imtisaldir. Mazi siyasiyle zikredilen uiddet kelimesi cehennemin elan mahluk ve mevcut olup ehli itizalin bilâhre vücuda geleceğine zehapları gibi olmadığına işarettir.